Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Medine sakinlerinden yiğitliğiyle, cesaretiyle bilinen bir adam vardı. İri yapılı, korkusuz bir adam. Bu herkesin bildiği kuzmandı. Ebu Ducane gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi, Hz. Hamza Efendimiz gibi yiğit, kahraman biriydi. Ama İslam'a son derece mesafeliydi. Günlük hayatını yaşayan bir adamdı. Uhud Savaşı başlıyordu. Medine için tehlike çanları çalıyordu. Müminler bu savaşta yenilecek olurlarsa Medine gün yüzü göremeyebilirdi. Savaş başlamıştı ama kuzman oralı değildi. Savaş kuzmanı ilgilendirmiyordu. Ama Medineli kadınlar bu durumu garip karşılıyorlardı. Kuzman'ı gördüklerinde laf çarpıyorlardı. Kadınlar gibi hala Medine sokaklarında dolanıyor. Kuzman yiğittir diyorlardı. Oysa onun bir kadından farkı yokmuş. Kuzman sen Medine sokaklarında çocuklar gibi çelik çomak mı oynuyorsun? Bu ve benzeri sözlerle Kuzman'ı Medine kadınları perişan ediyorlardı. Kuzman daha fazla dayanamıyor, Medine'yi müdafaa etmek için, hurma bahçelerini korumak için Uhud'a savaşmaya gidiyordu. Kuzman savaşçı bir adamdı. Mekke müşriklerine dünyayı dar ediyordu. Mekke müşriklerinden bir hayli insan öldürmüştü. Ama bu arada derin yaralar dalmıştı, tahaketsiz düşmüştü. Savaş bitiyordu, müminler şehitlerini arıyor, yaralıları buluyordu. Yaralılar arasında Kuzman'ı gördüler. Şaşırdılar, hayret ettiler Müslümanlar. Kuzman'ın savaşa katılmayacağını biliyorlardı. Neden katılmış olabilirdi? Yaraları da çok derindi. Tekrar hayata tutunması çok zor görünüyordu. Müminler Kuzman'a ''Tebrik ederiz seni ey Kuzman.'' Cennet yolculuğu mübarek olsun diyorlardı. Kuzman başını sallıyordu. Ne müjdesinden bahsediyorsunuz? Ben sadece kavmimin şerefi için savaştım. Başka bir niyetim yoktur diyordu. Müminlerin takdir duyguları, duyuşları kırılganlığa, hüzne dönüşüyordu. Bunca savaşan, derin yararı alan bir insan öbür aleme yürürken o alemle ilgili hiçbir bağı yoktu. Hiçbir düşüncesi inancı yoktu. Müminler birbirlerine baktılar. Hepsinin gönlünde kuzman adına elem vardı, hüzün vardı. İçlerinden biri, siz hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz, bu adam cehennemliktir buyurmuştu. Kuzmanın yaraları büyüktü. Giderek ızdırabı dayanılmaz oluyordu. Daha fazla acıya dayanamayacağını hissediyordu. Gidiçi olduğunu da fark ediyordu acıyı uzatmanın bir manası yoktu. Ok çantasından bir ok aldı. Okun keskin ucunu bileğine dayadı ve damarını kesti. Kanın süratle akmasının önü açılmış oldu. O acıyla da daha bir kıvrandı, yüzünün rengi değişti, bedeni kasılıyordu. Sonra hareket yavaşlıyordu. Uykuya benzer bir hal tüm bedenini kuşatıyordu. Artık beden hareketsiz, Gözler kapanmıştı Kuzman inanmadığı dünyaya gidiyordu Ne ahireti onaylamıştı Ne tevhidi ve ne de peygamberi İslam'dan uzak durmayı tercih etmişti Günebirlik bir hayatın hayhuylarıyla hayatını bitirmişti Onun için hayatın anlamı bedensel tatminlerdi Bedenin ihtiyaçlarını gidermekten ibaretti insanın diğer varlıklardan bir farkı yoktu. Sıfırın matematikte büyük bir anlamı vardı. Hatta matematikten sıfırı çektiğiniz zaman işlem yapamaz hale gelirdiniz. Ama sıfırı rakamın sağına değil de soluna korsanız hiçbir anlam ifade etmezdi. Hiçbir kıymete harbiyesi olmazdı. Ameller niyetlere göreydi. Bütün yapıp etmeler, Niyetlerinize, düşünce dünyanıza göre anlam kazanıyordu. Kuzman sıfırı rakamın sonuna koymuştu. Ömrünü anlamsızlık de tüketmişti. Muhakemesi olmayan bir varlık gibi yaşamıştı. Mide şehvetiyle, cinsel şehvetiyle ve gadab şehvetiyle hayatını sürdürmüştü. Hayatı şehvetlerin anaforunda giden bir nesne gibi algılamıştı. Hiçbir derinliği, Hiçbir anlamı olmayan bir hayatın insan olarak yaşamıştı. Egosunu tatmin için yaşamıştı. Onur ve gurur demişti. Onuru uğruna, nefs uğruna, nefsim uğruna diye gelmişti. Koca bir hayatı nefsinin arzularına kurban etmişti. Ayeti i Kerime'de heva ve hevesini ilah edineni görmüyor musun buyuruluyordu. Kendini hayatın merkezine koymuştu. Bir ömür nefsini tavaf etmişti, nefsinin adamı olmuştu. Bir de ırkım, kavmim diyordu. Irkının en yüce değer olduğuna inanıyordu. Irkı uğruna, kavmi uğruna hayatını ortaya koyabilirdi. Zaten de öyle yapmıştı. Kavminin şerefi her şeyin üstündeydi. O en büyük değerdi bütün bu düşünüşlerin, bu duyuşların engin ve sınırsız olan insan ruhuna zerrece bir şey vermesi mümkün değildi. Bedensel hazların, nefsin azgın isteklerinin ve kavmini ön planda tutmanın, insanın derini dünyasına katacağı söyleyeceği ne olabilirdi. Ruh bir ömür, varoluş sancısı içerisinde kıvrana kıvrana gidiyordu. Uhud Savaşı'nda dikkatlerimizden kaçmaması gereken bir husus vardı. Savaşın sonuna doğruydu. Müşriklerin çetin savaşçısı Abdullah bin Kami'ye, Hz. Musab bin Umeyr'i şehit düşürüyordu. Hz. Musab zırhlı olduğu için tanımak mümkün olmuyor ve Abdullah bin Kami'ye onu Resulullah sanıyor ve Muhammed'i öldürdüm diye var gücüyle bağırıyordu. Artık savaşın tarafları, kendi alanlarına çekilmişlerdi. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları uhutlaındaydılar. Mekke müşrik ordusunun komutanı Ebu Sufyan ise uhuta tırmanarak Müslümanlara yaklaşıyor ve Muhammed öldü mü diye soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap vermeyin buyuruyorlardı. Daha sonra Ebu Sufyan Ebu Bekir öldü mü, Ömer öldü mü diye soruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz daha fazla dayanamıyor, Resulullah'tan izin alıyor, hepsinin hayatta olduğunu gür sesiyle ilan ediyordu. Ebu Süfyan, ya Ömer, ben size Kamia'dan daha fazla güvenirim. Allah için söyle, Muhammed öldü mü? Hazreti Ömer Efendimiz, hayır, Resulullah hayattadır diyordu. Mekke Müşrik Ordusu'nun komutanı, kendi savaşçılarından, en cesur savaşçısı Abdullah bin Kameye güvenmeyerek Müslümanların sözüne güveniyor ve bunu açıkça dillendiriyordu. Güvenilir insan, güvenilir toplum olmak en büyük hedef halindeydi. Bu hedefin gerçekleştirilmesi hiç de kolay değildi. Önce insanın üstünde bir bilinç olacaktı. Bu bilinç, değerlerin ördüğü tahkim ettiği bir bilinç olmalıydı. Mü'min kalplerde olanı bilen Rabbi Rahim'e iman edendi. Önce insan kendi özünde tam bir dürüstlüğü terennüm etmeliydi. Özüne oturmuş bir kararlılık içre olmalıydı. İnsanın hayatını riske sokan hallerde de dürüstlüğünü, eminliğini feda etmemeliydi. Dünyanın Nice cezbeden halleriyle karşı karşıya geldiğinde de eminliğini zedeleyen hallerden kaçınmalıydı, uzak durmalıydı. Değerleriyle, inandığı esaslarla olabildiğince uyum üzere olan bir hayatın sahibi olmalıydı. Rabbi Rahim böylesi kullarını severdi. Saydam, şeffaf kullarını severdi. Özüyle sözüyle bütünlük gerçekleştiren kullarına düşkündü kulları özünde olan asil halleri pörsütmedikleri sürece, onlara rahmetini esirgemezdi. Rahmetiyle kuşatırdı. Ama kulları nefislerinde olan, özlerinde olan halleri değiştirmeye yönelirse, Rabbi Rahim, onlar üzerinden rahmetini alır kaldırırdı. Peygamber Efendimiz, mümin cimri olabilir, mümin korkak olabilir. Ama mümin, Yalancı olmaz buyuruyordu. Kişi bir zarardan kendini korumak adına dürüstlüğünü, eminliğini bir kez yaralasındı. Artık bunun arkası gelirdi. Zira emin oluş hali o yüksek duyarlılık bir kez yırtılmıştı. Her zorda kalışta kişi kendini kurtarmadığına dürüstlüğünden taviz verirdi. Çorap söküğü gibi o derin çözülme başlardı artık güvenilir insan giderek güvenilmez insan haline gelirdi. Özlerde bir değişim başladığında Rahman Rahim'in rahmeti o kullarından uzaklaşırdı. Giderek onlar geçici dünyanın zararını ve kazancını elde etmeyi hayatlarının merkezine koyarlardı. Rabbani iklimden çıkarlar, nefsin oluşturduğu bir ortamın insanı olurlardı. Birey böylece Çözülen biri olurdu Toplum böylece çözülen bir toplum olurdu Olgununa doğru yürüyen müminler inandığı değerlere göre Hayatını yaşamaya gayret ederler Dünyevi kazanın veya kaybetmeyi Hayatın uzalında tutarlardı Onlar defalarca zorlansalar da Eminlik çizgisinden sapmazlar Taviz vermezlerdi Bu zordu Bu çetinler çetiniydi ama Yokuşlarda tırmanmak bu zorlu yokuşu çıkmak zaten yüksek gayret isterdi, yüksek duyarlılık isterdi. Önce güvenleri insan olmak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.